Fe inna istighal hadis kitab Allah ve hayr el hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuha ve kullu muhdesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnar. İmam Adjuci Ahlakul Ulema isimli eserine şöyle bir ile başlıyor. Hamd nimetiyle salih amelleri tamamlayan Allah'adır. Ümmi Peygamber, Efendimiz Muhammed'e ve Aline, Allah'ın salat ve selamı olsun. Allah'tan yardım isterim. Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir. Şüphesiz ki isimleri mukaddes olan Allah, mahlukatından sevdiklerini seçmiş, onlara imana hidayet etmiştir. Sonra da müminler arasından sevdiklerini seçip, onları üstün kılarak, onlara kitap ve hikmet öğretmiş, dinde anlayış vermiş, onlara tevili öğreterek, diğer müminlerden faziletle kılmıştır. Böylece her zaman ve her yerde onları ilimle yükseltti, ağırbaşlılıkla süsledi. Helal, haramdan, hak batıldan, zararlı faydalıdan ve güzel çirkinden onlar sayesinde ayırt edilir. Onların fazileti büyük, hatırları çoktur. Peygamberlerin varisleri, velilerin göz nurudurlar. Denizlerdeki balıklar onlar için bağışlanma diler, melekler onlar için kanatlarını sererler. Alimler kıyamet gününde peygamberlerden sonra şefaat edecek kişilerdir. Onlarla oturanlar hikmetten faydalanır. Onların amelleri gaflettekileri uyarır. Onlar abidlerden daha faziletli, dereceleri zahitlerden daha yüksek olan kimselerdir. Onların hayatları ganimet, ölümleri ise musibettir. Gafillere hatırlatırlar, cahilleri de öğretirler. Onlardan kötülük beklenmez. Hainliklerinden endişe duyulmaz. Onların edeplendirmesi sayesinde itaatkar kullar istifade eder, güzel vaazları sayesinde kusurlu kullar hatalarından dönüş yaparlar. Bütün halk onların ilmine muhtaçtır. Muhaliflere onların sözleriyle delil getirilir. Halkın onlara itaat etmesi gerekli, dini konularda isyan etmesi ise haramdır. Onlara itaat eden irşad olur, isyan eden ise inatçıdır. Müslümanların imamına zor gelen işte alimlerin sözüyle hareket edilir ve onların görüşlerine başvurulur. Müslümanların emirleri bilmedikleri bir hükümle karşılaşınca onların sözüyle amel ederler ve onların görüşlerine dayanırlar. Müslümanların kadısına bir hüküm, hüküm müşkil gelince alimlerin sözüyle hükmeder. Onlar kulların ışığı, beldelerin yol göstericisi, ümmetin dayanakları ve hikmet kaynaklarıdırlar. Onlar şeytanı kızdırır, Hak ehlinin kalplerini ihya eder, batıl ehlinin kalplerinde imha ederler. Onlar yeryüzünde karanlıklarda, karada ve denizde yol bulmaya imkan veren gökteki yıldızlar gibidirler ki, yıldızlar kaybolunca insanlar şaşkın kalır, ancak yıldızlar karanlıkları dağıtınca görebiliriz. Bu söylediklerinin delili nedir diye sorar soran olursa ona kitap ve sünnettir derim. Şayet bunu müminin işitmesi halinde Allah ve Rasulünün teşvik ettiği şekilde ilim talebine yöneleceği şekilde anlat denilirse, ona denir ki, Kur'an'dan deliller şu ayetlerdir. Allah Azze ve Celle, Mücadele Suresi 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denilince de kalkın ki Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah Azze ve Celle müminlere yükselme vaadinde bulundu ve sonra onlardan alimleri üstün dereceler için seçti. Allah Azze ve Celle yine Bakara Suresi, Fatır Suresi'nin 28. ayetinde kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır buyurur. Yine Bakara Suresi 269. ayetinde Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona çok çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Lokman suresi 12. ayetinde "Andolsun biz Lokmana hikmeti verdik" buyurulmuştur. Alimran suresi 79. ayetinde "Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabb'e halis kullar olunuz" buyurmuştur. Mayda suresi 63. ayetinde din adamları ve alimleri onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten menetselerdi ya, işledikleri fiillerine kötüdür, Buyurur. Secde suresi 24. ayetinde, sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. Yine Furkan suresi 63. ayetinde, Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam der geçerler buyurulur. Kur'an'daki bu ve benzeri sıfatlar alimlerin üstünlüğünü ve Allah'ın onları halk için kendilerine uyulacak imamlar kıldığını göstermektedir. Hikmeti dilediğine verir ayeti hakkında İmam Mücahit radiyallahu anh der ki Hikmet ilim ve fıkıhtır. Ona hüküm ve ilim verdik ayet hakkında yine İmam Mücahit yani fıkıh, akıl ve ilim verdik demektir dedi. Nisa suresi 59. ayetindeki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de ayet hakkında Cabir radıyallahu an şöyle dedi. Buradaki emir sahipleriyle kastedilen fıkıh ve hayr ehlidir. İmam Mücahit de Ulul fakihler ve alimlerdir demiştir. Bu konuda gelen hadis-i şerif ile gelince Ebu Derdar radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu işitti. Alimin abid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakırlar ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse bol bir nasip elde etmiştir. Bunu İmam Acurri'den başka Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Darimi, Ahmet bin Hanbel ve daha başka muaddisler de rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Dinde fıkıhtan daha üstün bir şeyle Allah'a ibadet edilmemiştir. Şüphesiz bir tek fakih, şeytana karşı bin abitten daha şiddetlidir. Her şeyin bir direği vardır ve dinin direği de fıkıhtır. Bu Tarek Utni, Ebu Nuaym, Ahmet İbni Muni, Beyhaki ve daha başka muaddisler tarafından rivayet edilmiş olup isnadı zayıftır. Ee, ravilerinden Yezid bin İyaz tek kalmıştır. İlk cümleyi yani dinde fıkıhtan daha üstün bir şeyle Allah'a ibadet edilmemiştir sözü İbn Ömer radiyallahu anh'ten e, bi e, Ömer tarafından müsnetle rivayet edilmiş. Ee, Beyhaki de Şabul İman'da yine zayıf isnatla rivayet etmiştir. Neticede e, bu rivayet zayıftır. i̇bn Abbas radiyallahu da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan tek bir fakih iblise karşı bin abidden daha şiddetlidir demiştir. E, bu e, bu merfu olarak sahih değildir. Tirmizi, İbn-i Mace, Taberani, İbn-i Sakir e, ve i̇bn Adi zayıf isnatlarla rivayet etmişlerdir. Daha çok e, sahabe sözüne benziyor. Yani Allah Resulü Vesselam'dan değil de e, sahabe sözüne benziyor diye muaddisler e, bu rivayet hakkında görüşlerini belirtmişlerdir. Tavus diyor ki, Allah ondan razı olsun, Said bin Cübeyr ve İkrim'e i̇bn Abbas'ın asabıyla beraber mescitte halk halinde oturuyorduk. İbn Abbas radiyallahu namaz kılıyordu. Birisi yanımıza gelip durdu ve fetva verecek var mı dedi. Biz de sor bakalım dedik. Dedi ki ben her bevlettiğim zaman idrarımın ardından tazikli bir su geliyor dedi. Biz bu çocuğa sebep olan su mudur dedik. Adam evet dedi. Biz de kusletmen gerekir dedik. Adam arkasını dönmüş giderken İbn Abbas namazını aceleyle kıldı ve sonra ikrimeye o adamı bana çağır dedi. Bize dönerek bu adama verdiğiniz fetva Allah'ın kitabından mıydı dedi. Hayır dedik. Resulullah'ın sünnetinden miydi dedi? Hayır dedik. Resulullah'ın asabından mıydı dedi? Hayır dedik. O halde nereden fetva verdiniz dedi? Biz de kendi görüşümüzden dedik. Dedi ki: Resulullah Aleyhissatü vesselam şöyle buyurdu. "Tek bir fakih şeytana karşı bin abitten daha şiddetlidir." O sırada adam geldi ve İbn Abbas'a dönerek dedi ki: "Senden sadır olan o halesin aslında kalbinde şehvet bulunuyor mu?" Adam hayır dedi. Peki vücudunda bir gevşeklik hissediyor musun diye sordu. Hayır dedi. Bu sadece soğuk sebebiyledir. Bundan dolayı abdest alman yeterlidir dedi. Bunu İbnü'l-Sakir Tarihu't-Dimashk'ta Mizzi Tahzibü'l-Kemal'de İbnü'l-Münzir El-Efsat isimli eserinde, Fakihî de Ahbaru Mekke'de e, rivayet etmişlerdir Acurri dışında. İsnadında Ruh bin Cenah isimli zayıf bir ravi vardır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh isnadı ile Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir hadiste şöyle buyuruluyor. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih anlayış sahibi kılar. Bunu i̇bn Abdilber Cami-ü İlim isimli eserinde Nesai sünel -i Kübra'da İbn-i Mace Ahmet bin Hamber, Darimi rivayet etmişler. Ee, Elbani'de sahih olduğunu söylemiştir. Fakat e, İmam Acuri zayıf bir tarihten rivayet etmiştir bunu. Hadisin nasıl sahihtir? Hümeyt dedi ki Muaviye radıyallahu anh hutbede şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde anlayış sahibi yani fakih kılar. Bu bu harbi Müslümin rivayetidir. Allah Azze ve Celle, onlar hakkında hayır murad edince, onları dininde fakih kılar, kitap ve hikmeti öğreterek, kullar için birer ışık ve beldeler için yol gösterici olurlar. Enes bin Malik radiyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Alimlerin yeryüzündeki misali gökteki yıldızlar gibidir ki, karada ve denizde onlar sayesinde karanlıklarda yol bulunur. Yıldızlar sönünce yol bulmuş olanlar neredeyse kaybolur. Bu hadisi Ahmet bin Hanbel e, Müsnedinde, Rame Hürmuzi, Emsalül Hadis kitabında, Hatibül Bağdadi, El Fakih ve El Mütefekkih isimli eserinde rivayet etmişlerdir. İsnadında Rüşdeyn bin Sa'd isimli meşhur zayıf ravi vardır. Elbani'de hadisin zayıf olduğunu söylemiştir. E, Hasan el Basri'den Mürsel olarak, Ebu Kılabe'den de maktuğ olarak e, İbn-i Şeybe, Beyhak ve Ebû Nuaym tarafından da bu lafızla rivayetler mevcuttur. Ebu Derda radiyallahu anh dedi ki, insanlar arasında alimlerin misali gökteki yıldızlar gibidir ki onlarla yol bulunur. Musa bin Yesar şöyle der, bize Selman el-Farsi radiyallahu anh'ın Ebu Derda'ya şöyle yazdığı ulaştı. Şüphesiz ilmin misali insanları suya doyuran pınarlar gibidir. Allah onunla pek çok kimseyi faydalandırır. Konuşulmayan hikmet, ruhsuz beden gibidir. Yayılmayan ilim, infak edilmeyen hazine gibidir. İlim öğreten ve iyiliğe davet eden her kimsenin misali ise, karanlık bir yolda ışık taşıyan, yoldan geçen herkesi aydınlatan adam gibidir. Bu eseri Darimi ve İbni Ebi Şeybe nakletmişlerdir. Karanlık bir gecede,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 İnsanların çoğu farzların nasıl eda edileceğini, haramlardan nasıl sakınılacağını ve Allah'a kulluk etmeyen bütün halkı arasında nasıl kulluk edileceğini ancak alimlerin varlığı ile bilirler. Alimler öldüğü zaman insanlar şaşkın kalır, ilim kaybolur ve cehalet ortaya çıkar. Şüphesiz biz Allah içiniz ve hepimiz O'na dönücüleriz. Bu Müslümanlar için ne büyük bir musibettir. Ka'ab dedi ki, size kaybolmazdan önce ilme sarılmanızı tavsiye ediyorum. Şüphesiz ilmin kaybolması ilim ehlinin ölümüyle olur. Alimin ölmesi bir yıldızın sönmesidir. Alimin ölmesi sarılamaz bir kırıktır, kapanamaz bir gediktir. Anam babam alimlere feda olsun. Ravi der ki galiba şunu da söyledi. Onlarla karşılaştığımda hemen onlara yönelirim. Onlarla karşılaşmazsam benim için büyük kayıptır. Onlar olmazsa insanlarda hayır yoktur. Bunu e, Taberani ve Ebu Yala... Ebu Derdar radıyallahu anh'den merfuan yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'a isnad ederek benzer bir şekilde rivayet etmişlerdir. Fakat e, isnadında zayıflık vardır. Abdullah bin Amr bin el-Az radıyallahu şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu işittim. Allah ilmi zorla söküp almaz. Fakat ulemayı kabz etmek suretiyle alır. Ta ki tek bir alim kalmaz. İnsanlar da cahilleri kendilerine önder yaparlar. Bunlara meseleler sorulur. Onlar da ilimsiz olarak kendi görüşleriyle fetva verirler. Böylece hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar. Buhar ve Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. Ebu Vail dedi ki, i̇bn Mesud'u şöyle derken işittim. Biliyor musunuz İslam nasıl eksilir? Nasıl dediler? Dedi ki, Hayvanın yağının eksilmesi, uzun süre kullanılan elbisenin eskimesi ve dirhemin uzun zaman bir yerde kalıp eski, eksilmesi gibi eksilir. Bir kabilede iki alim olup da bunlardan biri ölünce ilimlerinin yarısı gider. Diğeri de öldüğü zaman bütün ilimleri gider. Bunu Adeni El-Iman isimli Risalesinde rivayet eder. Taberani Mücemül Kebir de e, nakletmiştir. Heyse Mecmu Zevaid'de. Taberani'nin isnadı hakkında ricali güvenilir sayılan kimselerdir demiştir. Beyhaki, Methal isimli eserinde başka bir tarikle de rivayet etmiş bunu. Darimi de Huzeyfe radiyallahu benzerini rivayet etmiştir. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an, şöyle bir şiir söylemiştir. Hikmet sahibinin sözleri kalpleri hayattır. Gökten inen yağmur gibi millete berekettir. Hikmet sahibinin konuşması karanlığı aydınlatır. Hikmet sahibinin susması hikmeti çağırır. Hikmet sahibinin hayatı kalplere ciladır. Karanlığa doğan gündüz ışığı gibidir o. Muaz bin Cebel radiyallahu şöyle dediği rivayet olundu. İlmi öğreniniz. Zira Allah için onu öğrenmek Allah korkusudur. İlim öğrenmeyi istemek bir ibadettir. İlim dersi yapmak tesbihtir. Onun hakkında araştırma yapmak cihattır. Onu bilmeyene öğretmek sadakadır. İlmi ehline vermek Allah'a yakınlıktır. Şüphesiz o helalin ve haramın ayırt edicisi, Korkulu anlarda samimi dost, yalnızlıkta arkadaş, genişlikte ve sıkıntıda delil, dostlar arasında zinet ve garipler katında yakınlıktır. Allah onunla bazı kimseleri yükseltir ve halk arasında kendilerine uyulacak önderler, izi takip edilen, görüşlerine başvurulan imamlar kılar. Melekler onların sevgisine rağbet eder. Ve kanatlarıyla onları meshederler. Öyle ki yaş ve kuru her şey, denizdeki balıklar, karadaki vahşiler ve hayvanlar, gök ve yıldızlar onlar için bağışlanma dilerler. Zira şüphesiz ilim, kalplerin körlükten kurtulmasına sebep olur. Karanlıklarda gözlere nurdur. Zayıflık anlarında bedenlere kuvvettir. İlim sayesinde köle, hürler seviyesinde olur ve sultanlarla sohbet eder. Dünyada ve ahirette yüksek derecelere ulaştırır. İlim hakkında tefekkür etmek, oruca, ilim dersi yapmak gece kıyamına denktir. Allah Azze ve Celle'ye ilimle itaat edilir, ilimle ibadet edilir, ilimle akrabalık bağları gözetilir, helal ve haram ilimle bilinir. İlim amelin imamıdır. Amel ilme tabidir. O, saadet ehline ilham olunur, şakiler ondan mahrum kılınır. Bunun isnadı zayıftır. Ebu Naim Hilye'de, e, Deylemi e, Müsned'in suyu tit tedri bir ravide rivayet etmişlerdir. İbn Abdilber e, Camiu Beyanül -il İlim isimli eserinde e, bu rivayet hakkında hasendir der fakat bütün hadis alimleri onun e, bu hasen tabirini e, rivayet ilimleri hususunda kullanılan ıstılahi manada hasen değil güzel bir sözdür manasında söylediğini belirtmişlerdir. İsnat olarak e, sağlam bir isnadı yok fakat cidden güzel bir söz. Ebu Derda anh dedi ki, Resulullah aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini işittim. Şüphesiz her şey alim için bağışlanma dilerler. Hatta denizlerdeki balıklar bile. Yine Ebu Derda anh dedi ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyururken işittim. Bir kul ilim öğrenmek için bir yola sülük ederse ancak cennete giden bir yolu tutmuştur. Melekler ilim talibinden memnun olarak kanatlarını üzerlerine koyarlar. Gökler ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar alim için istiğfar, bağışlanma dilerler. E, bunu Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i rivayet etmiştir. Safvan bin Asal el-Muradi radiyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geldim ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü ilim öğrenmeye geldim. Buyurdu ki, merhaba ey ilim talebi. Şüphesiz ki ilim talibini melekler kuşatır ve kanatlarıyla onu gölgelendirirler. Sonra talep ettikleri şey için onlara olan sevgilerinden dolayı semasına kadar birbirleriyle yarışırlar. Ziya-ül-Makdis'i Muhtare isimli eserinde, Taberani Mucemil Kebir'de, İbni Adi El-Kamil fit Fiddu'afada, e, İbni Ebi Hatem ve Hadil'de rivayet etmişlerdir. Bu hadis sahihtir. Zir bin Hubeyş dedi ki, Safvan bin Asal el-Muradi'ye gittim. Bana niçin geldin dedi. Ben de ilim öğrenmek için dedim. O da dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Herhangi bir kimse evinden ilim talep etmek için çıkarsa, melekler bu yaptığından dolayı hoşnut olarak onun için kanatlarını sererler. Bu da sahih bir rivayettir. i̇bn Huzeyme, İbn-i Muhtarede Muhtarede Ziyaul Mahdisi, Hakim, Dari Kutni, Taberani, Darimi, Said Bin Mansur, Beyhaki ve daha başka muaddislerde rivayet etmişlerdir bunu. Ebu Hureyre radiyallahu anh dedi ki, Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim ilim talep edilen bir yola girerse, Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Bunu Müslim, İbn-i Hakim, Ahmet, Tirmizi, Evdavud, İbn-i Macer etmişlerdir. Enes ibn Malik radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Bunun da isnadı Hasen'dir. Ziyavul e, Makdis Muhtare'de Sünen'in de e, Tirmizi, İbn-i cami -i beyan -i ilimde İlim'de i̇bn Abdilber ve Muce Müsagir'in de rivayet etmiştir. Eban bin Osman'ın babası Osman radiyallahu an dedi ki Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde önce peygamberler, sonra alimler ve sonra da şehitler şefaat ederler. Bunun isnadı zayıftır. i̇bn İbn Mace, Bezzar, Behaki, e, İbn-i şu Bezzar, Şuab-ül İman'da Beyhaki, i̇bn Adi rivayet etmişlerdir. Elbani, e, bu hadisin uydurma olduğunu söyler, Zayıf Eysi'nin eserinde. Ambese Sebin Abdurrahman zayıf bir ravi olup bu e, hadisin rivayetinde tek kalmıştır. Zayıflık sebebi odur. Hasen-el Basri Rahimeullah, Allah Azze ve Celle'nin Rabbimiz bize dünyada bir iyilik ve ahirette de bir iyilik ver ayet hakkında. Dünyadaki iyilik ilim ve ibadet, ahiretteki iyilik ise cennettir demiştir. Bunu da taberi tefsirinden nakleder. Ayrıca e, süneninde Tirmizi, Musannef'inde İbnebi Şeybe e, rivayet etmişlerdir. Alimlerin fazileti büyüktür. İlim talep etmek için çıkışlarında, meclislerinde, birbirlerine yaptıkları müzakerelerde, Onların ilim öğrendiklerinde ve onlardan ilim öğrenenlerde hep fazilet vardır. Nitekim Allah, alimler için pek çok yönden iyilikleri toplamış, Allah bizleri ancak onların vesilesiyle ilimden faydalandırmıştır. Ebu Ümâmetül Bahili radiyallahu anh yoluyla gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kaldırılmazdan önce size ilmi tavsiye ederim. Sonra da orta parmağı ile işaret parmağını bir araya getirdi ve buyurdu ki, Alim ve ondan ilim öğrenen ecirde ortaktırlar. Bundan başka insanlarda hayır yoktur. Bunun isnadı zayıftır. Taberani, Deylemi, i̇bn Abdilber, İbn-i Mace, Rafi, Hatip rivayet etmişler. Ee, bunun isnadında bulunan Salim bin Ebilcat Başka bir tarihten e, gelmiş, e, Salim bin Ebilcat, Ebu Derda'dan rivayet etmiş bunu. E, fakat Salim bin Ebilcat, Ebu Derda'ya yetişmediği için zayıf kabul edilmiştir. Bu Ebu İmame hadisinin isnadında ise, Ali bin Yezid el-Elhani isimli meşhur zayıfı ravilerden birisi vardır. Ebu Derda radıyallahu şöyle demiştir, Alim ve ilim öğrenen, Eşit karşılık, eşit ecir alırlar. Diğer insanlar ise avamdır. Onlarda hayır yoktur lafzıyla. Ee, yine bu e, İbni Ahmet, Abdullah bin Ahmet tarafından Zevaidü Zühd'e Hasen Biris'in adla gelmiştir. E, Halit bin Maadan'dan maktu olarak yani bir tabiin sözü olarak darimi rivayet etmiştir ayrıca. Ebu Ümame radiyallahu an yoluyla gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şu dört kimsenin ecri ölümlerinden sonra da devam eder. Allah yolunda cihada hazır bulunan murabıt yani ribat eden kimse, öğrettiği ilimle amel edilen kimse, devam eden sadaka ile tasaddukta bulunan kişi ve geride kendisine dua eden çocuklar bırakan kimse. Bu sahihtir. Ahmet bin Hanbel tabirani, ru'yani e, rivayet etmişlerdir bunu i̇bn Abbas radiyallahu anhuma diyor ki, her şey, hatta denizdeki balıklar bile hayrı öğreten ve öğrenen kimse için bağışlanma dileriler. Bu da Darimi, Tarihül Kebir'de Buhari e, ve İbn-i Ebi Şeybe tarafından rivayet edilmiştir. i̇bn Mesud radiyallahu anh, Muaz tek başına kanıt bir ümmettir deyince ona İbrahim Aleyhisselam da tek başına kanıt bir ümmetti denildi. Abdullah radiyallahu dedi ki, biz Muaz'ı İbrahim Aleyhisselam'a benzetirdik. Ona kanıt ne demektir denilince dedi ki, Allah'a ve Resulüne itaatkar olan demektir cevabını verdi. Bu da sahih olarak hakim Taberani i̇bn Sad ve Beyhak tarafından rivayet edilmiştir. Hasan radiyallahu dedi ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ilim öğrenmek ve Allah rızası için onu öğretmek sadakadandır. Bu rivayetin ravileri güvenilirdir lakin e, mürseldir. Zira Hasan el-Basri peygamber aleyhisselatü vesselam'a yetişmemiştir. E, bunu Ebu Haysem'e Kitabul ilimde, İbnül Mübarek Zühd'de, Mervezi el ve sıva isimli eserimde rivayet eder. Alimlerin faziletlerini ve Allah'ın alimleri, Diğer müminlerden ayrıcalıklı olan lütfunu özetledim ki, bu kitabın ulaştığı kimseler, alimlerle beraber olmak için kendilerini ilim talebine adamayı düşünsünler. Muvaffaket Allah Azze ve Celle'dendir. Şayet bir kimse, ilim öğrenip ezberleyen ve bu hususta inceleme yapan, bahsettiğim faziletlere dahil olur derse, ona denilir ki, Umarım ki Allah Teala iyilik ve ilim talep eden her Müslümanı, alimlere vaat ettiği hayırdan mahrum bırakmaz. Lakin onlar için sayılan vasıflar ve ahlaklar vardır. Biz bunları anlatacağız ki ilim ehlinden olmayı düşünen kişi nefsine bakar. Eğer onlardan ise Allah'ın kendisine olan lütfundan dolayı şükreder. Eğer vasıfları onlardan değilse o kendisine aleyhine hüccet ikame edilmiş kimselerden olur ve Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyerek en yakın zamanda hakka dönüş yapar. Muvafak kılacak olan Allah'tır. Allah rahmet eylesin. İmam Acurri ilmiyle amil alimlerin dünya ve ahiretteki vasıflarını şöyle anlatarak devam ediyor. Alimlerin her davranışlarında üzerlerinde bulundurmaları gereken bir takım sıfatları, halleri ve farklı makamları vardır. Bunlar her her durumda yerine göre kullanılır. İlim talep ederken nasıl talep edeceğinin bir vasfı vardır. Pek çok ilim dalında ilmini arttırdığında nefsini kontrol eden vası vardır. Alimlerin meclisine oturduğunda onlarla nasıl oturacağına dair vası vardır. Alimlerden nasıl ilim öğrenileceğine, başkasına nasıl ilim öğretileceğine, ilmi tartışmaların nasıl yapılacağına, insanlar fetva istediğinde nasıl fetva verileceğine, idarecilerin meclisine katılması halinde nasıl davranacağına, meclisine katılmaya layık olanla olmayanı ayırt etmede İlmi olmayan kimselerle nasıl geçinileceğine ve Allah'a nasıl kulluk edileceğine dair sıfatları vardır. Kuvvetlendirilmesi gereken her hakka sarılmaya ve ayağa kaldırmaya, dininde şerrinden kurtulmak gereken her imtihana hazırdır. Alim Allah'a itaat edilen şeyleri alıp getirendir. Alim belaları tefhedendir. Güzel ahlakı kendinde toplamış, düşük ahlaktan uzaklaşmıştır. İlim talebini istemesinde sıfatı Allah Azze ve Celle'nin ibadeti kendisine farz kıldığını bilmesidir. İbadet ise ancak ilimli olur. Böylece ilmin kendisine farz olduğunu bilir. Ve yine bilir ki mümin cehaleti güzel göremez. Allah Azze ve Celle'ye nefsinin hevasının istediği gibi değil Allah'ın emrettiği gibi kulluk etmesi için ilmi talep ederek kendisinden cehaleti giderecektir. İşte bu ilim talebindeki çabasından kastettiği şeydir. Bu çabasında ihlaslıdır, çabalarında kendisinde bir üstünlük görmez. Aksine kendisini farzların edasına ve yasaklardan kaçınmasına vesile olan ilim talebinde muvaffak kılan Allah'ın fazlını, lütfunu görür. Alimlerin derslerine yürüme hususundaki edebi, rıfk, hilim, vakar ve edeple yürür, yürüyüşünde bütün hayırları kazanır. Bazen yalnızlığı sever ve Kur'an okur, bazen zikirle meşgul olur bazen de Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini ve bunlara şükretmek gerektiğini düşünür. Kulağının, gözünün, dilinin, nefsinin ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Yol esnasında insanlarla arkadaşlık etme durumunda kalırsa, ancak kendisine faydası dokunacak kimselerle sohbet eder. Kendileriyle sohbet edebileceği insanlar üç makamdadırlar. Birincisi, kendisinden daha bilgili olup, ondan ilim öğrenmek için sohbet eder. İkincisi, ilimde emsali olup, ilmi unutmamak için onunla müzakere eder. Üçüncüsü ise kendisinden daha az bilen kişi olup yalnız Allah Azze ve Celle'nin rızası için ona öğretir. Arkadaşlarıyla çok sohbet etmekten usanç duymaz. Bilakis kendisine bereket getireceği için bunu ister. Nefsini bu hasletleriyle meşgul eder ve nefsinin haktan başkasıyla meşgul olmasından korkar. Düşmanı olan şeytanın yasaklanmış olan kötülükleri güzel göstermesinden sakınmak için hazırlıklı olur. Faydasız ilimden Allah'a sığınmayı artırır ve faydalı ilim ister. Allah Azze ve Celle'nin kelamını okurken düşüncesi, Allah'ın neleri emredip neleri yasakladığını anlamaktır. Sünnetleri, hadisleri, eserleri yani sahabe ve tabi'nin sözlerini ve fıkıhı ezberlemesi, emrolunan şeylerin kaybolmaması ve ilimle edeplenmek içindir. Sohbet ettiği kimsenin şevkle yeni meselelere geçebilmesi için kendisini ilgilendirmeyen konularda susmalıdır. İlmini artırdığı zaman aleyhindeki hüccetin çoğalmış olmasından korkar. İlmine karşı tedirgin olur. İlmi arttıkça tasası da artar. Dinleyemeyip kaçırdığı fakat başkasının dinlediği bir ilmi kaçırdığı için üzülür. Ancak bu üzüntüsünde gafil değildir, nefsini tutar ve hesaba çekerek der ki Ey nefis! Üzüntünün lehine değil aleyhine olmasından sakın. Senden başkası o ilmi işittiyse, senin işitmemiş olmana üzüleceğine, Okuyup dinlediğin, aleyhine hüccetin sahibi de olduğu, fakat amel etmediğin ilme üzülmen daha layıktır. Buna üzülmen, işitmediğin ilme üzülmekten daha uygundur. Belki de onu işitseydin, aleyhine hüccet daha da artacaktı. Böylece üzüntüsünden dolayı Allah'tan bağışlanma diler ve kerim olan Mevlasından işitmiş olduğu ilimle kendisini faydalandırmasını ister. Alimlerin meclislerinde bulunmanın edebi Alimlerin meclislerinde bulunmak İsteğinde edep ve nefsinde tevazu ile oturur, onlar konuşurken sesini yükseltmez, onlara yumuşak başlık ile soru sorar. Genelde Allah'a kulluk edilecek şeyleri sormalı, sorduğu şeyin ilmine muhtaç olduğunu onlara haber vermelidir. Bir ilim ile onlardan istifade ettiği zaman pek çok hayır elde ettiğini onlara bildirerek bundan dolayı teşekkür etmelidir. Kendisine kızdıkları zaman onlara sinirlenmeyip ne için kızdıklarını araştırmalı ve onlardan özür dilemelidir. Soru sorarken rahatsız edici tarzda değil bütün tavırlarında yumuşak olmalıdır. Onlarla münazara ederken kendisini daha iyi biliyormuş gibi göstermeye çalışmamalıdır. Bütün çabası ancak onlara nazik davranarak onlardan fayda temin etmenin yolunu araştırmak olmalıdır. Alimlerle münakaşa etmemeli, cahillerle çekişmemelidir. Allah katında derecesinin ve dininde anlayışının artması için alimlere karşı ağır başlı olmalı ve güzel muamelede bulunmalıdır. İmam Acurri'nin e, bu sözlerine dipnot olarak şu rivayeti e, eklemişim. Muhammed bin Selam el-Cumahi Ali radiyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kendisine çok soru sormaman, güç sorular sorarak onu zor durumda bırakmaman, cevap vermek istemediğinde üstelememen, elinle ona işaret etmemen, kaş göz işaretleri yaparak onunla eğlenmemen, onun meclisinde bir başkasından sual sormaman, onu yanıltmaya çalışmaman, Yanıldığında ona yumuşaklık gösterip acele etmemen, kendisine falan kişi bu konuda senden farklı şeyler söylüyor dememen, öğrendiğini herhangi bir sırrını ifşa etmemen, yanında bulunduğun sırada hiç kimsenin gıybetini yapmaman, yanında olsan da olmasan da onun şeref ve haysiyetini koruyarak saygıda kusur etmemen, bir cemaat içerisinde otururken herkese birden selam verdiğinde onu özellikle zikretmen, huzurunda edepli bir şekilde oturman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 İlim öğrenen kişi vefat ettiğinde, onu göklerde bulunan meleklerden 70 bin tanesi karşılar. Bunu Hatibül-Badadi, e, camül camii isimli eserinde, e, e, Aliül-Muttaki Elhindi, kenzül Ummal'de, İbn Abdilber'de, Camii Beyanül-İlim isimli eserinde rivayet ederler. Evet, şimdi Acuriden devam edelim. İlim sahibi olarak şöhret bulanların takınacağı edepler. Allah, alimin şöhretini müminler katında ilim ehli olarak yaydığı ve insanlar bu alimin ilmine muhtaç olduğu zaman, alim olana ve alim olmayana karşı tevazuya sarılır. İlimde dengi olanlara karşı tevazu göstermesi, onların kalbinde sevgi beslemelerine sebep olur ve onlar da ona yakın olmayı isterler. Yokluğunda da kalplerinde ona karşı özlem duyarlar. Alimlere karşı tevazu göstermesine gelince, bu ilmin gereği olarak üzerine vaciptir. İlim bakımından kendisinden aşağı olana karşı gösterdiği tevazu ise, Allah katında ve akıl sahiplerinin yanında kendisi için ilmin şerefidir. Yine ilmiyle Allah'ın rızasını istemesi de, ilmindeki, dürüstlüğündeki ve güzel iradesindeki sıfatlarındandır. Onun ilmiyle sultanlar katında bir mevki istememesi ve onlara gidip gelmemesi de kendisinde bulundurması gereken sıfatlardandır. Ehli olmayana karşı ilmin koruyucusudur. İlmine karşı ücret almaz, ilmini kullanarak ihtiyaçlarını gidermeye kalkmaz, dünya ehline yaklaşmaz ve fakirleri uzaklaştırmaz. Dünya ehlini hiç sevmemeli, fakirlere ve salih insanlara karşı mütevazı olarak ilmiyle onlara faydalı olmalıdır. Eğer kendisinin ilim meclisi bulunup ilmiyle tanınmışsa, meclisine gelen insanlarla güzel geçinmelidir. Soru soranlara karşı yumuşak davranmalı, güzel ahlakla hareket etmeli, düşük ahlaktan sakınmalıdır. Meclisine katılanlar arasında zihni ağır olup geç anlayanlar varsa, anlatıncaya kadar onlara karşı çok sabırlı olmalıdır. Kendisine karşı kabalık yapanlara karşı sabırlı olmalı, cahillik edenleri hilim, yani yumuşak başlığı ile savmalıdır. Meclisine katılanları mümkün olan en güzel edep ile edeplendirir, onların kendilerini ilgilendirmeyen şeylere dalmasına müsaade etmez, ilmi bir mesele anlatıyorken onlara susmalarını, ve konuştuğu şeyi dinlemelerini emreder. İçlerinden birisi, ilim ehline yakışmayan bir hata yaparsa, yüzüne karşı azarlamaz. Lakin, ilim ve edep ehline şu ve şu hasletler yakışmaz, şu ve şu hareketlerden sakınmak gerekir demelidir. Böylece, yakışıksız hareket eden kimse, bu konuşmadan kastedilerini anlayacak ve mesele yumuşaklık ile aşılmış olacaktır. Eğer onlardan birisi, kendisini ilgilendirmeyen bir şey sorarsa, cevap vermez, ve ona kendisini ilgilendiren şeyleri sormasını emreder. Şayet onların ihtiyacı olmasına rağmen gaflet ettikleri bir ilim olduğunu anlarsa bunu onlara açmalı, bu ilme olan ihtiyaçlarını onlara bildirmelidir. Soru soran kişiye kötü bir şekilde azarlayarak kabalık edip utandırmamalı, kıymetini düşünerek, düşürerek baskı kurmamalıdır. Genişlik göstererek sorduğu meselede neyi kastettiğini anlatmasına yardımcı olmalıdır. Onu, farzların yerine getirilmesine ve haramlardan sakınılmasına vesile olan vaci bilimleri talep etmeye teşvik etmelidir. Sorduğu meselelerin ihtiyacı olduğunu anladığı kimseye yönelmeli, maksadının tartışma ve çekişme olduğunu anladığı kimseyle ilgilenmemelidir. Onların korkarak uzaklaştıkları meseleleri, hikmet ve güzel öğütlerle yaklaştırmalıdır. Cahile karşı hilmiyle susmalı, hikmetle nasihat etmelidir. İşte meclisine katılanlara karşı bürüneceği ahlak, bunlar ve benzerleridir. Kendisinden ilim isteyen veya fetva soran kimseye karşı takınması gereken ahlaki sıfatlara gelince, bir kimse bir meseleden sorunca bu konuda ilmi varsa cevap verir. Bu cevabında da dayanağı kitaptan, sünnetten veya icmadan olmalıdır. Şayet ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir mesele ise, bu konuda ihtidat ederek kitap ve sünnet, kitap sünnet ve icmaya en yakın olanıyla hüküm verir. Bu konuda sahabenin ve fakirlerin kavli dışında bir şey söylememeli Söylediği hüküm sahabelerden ve Müslümanların imamlarının kavline uygunsa söylemeli, uygun değilse onu söylemeyerek kendi görüşüne itham etmelidir. Meseleyi doğru belli oluncaya kadar daha iyi bilen birisine sorması gerekir. Rabbinden hayra ve hakka isabet etmeyi dilemelidir. Bilmediği bir şey sorulunca bilmiyorum demekten utanmamalıdır. Bir mesele hakkında soru sorulduğunda bunun problemli meselelerden olup Müslümanlar arasında fitneye sebep olacağını anlarsa özür dileyerek en uygun şekilde yumuşaklık göstererek reddetmelidir. Eğer bir mesele hakkında fetva verip hata ettiğini anlarsa, bundan dönüş yapmaktan çekinmemelidir. Söylediği hüküm, kendisinden daha iyi bilen, dengi olan veya ilmi kendisinden az olan birisi tarafından reddedilir. Doğrusunun da onlar tarafından söylenen hüküm olduğunu anlarsa, görüşünden dönerek bundan dolayı Allah'a hamd etmeli, o kimseye de hayırlı karşılık vermelidir. Kendisine şüphe ettiği bir meseleden sorulursa, bunu başkasına sorun demeli, kesin karar veremediği şey için kendisini zora sokmamalıdır. Dinde sonradan çıkarılan bidat meselelerden sakınmalı, bidat ehline meyletmemeli, bidatçilerle sohbete razı olmamalı ve onlarla tartışmaya girmemelidir. Kitap ve sünneti, sahabenin üzerinde olduğu yolu, onlardan sonra tabiinin ve onlardan sonra da Müslümanların imamlarının yolunu esas almalıdır. Selefi salihine uymayı emretmeli ve bidatlerden yasaklamalıdır. Alimlerle tartışmamalı, sefih kimselerle çekişmemelidir. Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı okumaktan gayesi onu anlamak, Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden gayesi ise fıkıhtır. Ta ki Allah'ın kendisi üzerindeki hakkını zayi etmesin, Mevlasına nasıl yakınlaşabileceğini öğrensin. Gafil için hatırlatıcı, cahil için öğretici olmalıdır. Hikmeti ehline vermeli, ehli olmayanlardan ise alıkoymalıdır. O bir tabip gibi ilacı faydalı olacak yere koymayı bilir. Allah Azze ve Celle halkın kalplerinde onun namını ilim sıfatıyla yaymışsa, işte bu ve buna benzer şerefli ahlaklar onun gürünmesi gereken sıfatlarıdır. İlmi arttıkça Allah için tevazusu da artmalıdır. Yükselmeyi ilminin gereği olarak Allah Azze ve Celle'den şiddetle sakınarak talep etmemelidir. Allah'tan sakınarak talep etmelidir. Alimin Münazara Anında Edepleri Allah sizlere rahmet eylesin, bizi ve sizi doğruya muvaffak kılsın. Allah'ın dinde fakih kılıp ilimle faydalandırdığı bu akıl sahibi alimin sıfatlarından birisi de tartışma ve çekişmeye girmemesi ve ancak şifalı ilimle alt edilmeyi hak edenden başkasına ilimle galebe çalmamaktır. Böylece bazı vakitler hakka muhalefet eden, Müslümanların cemaatinden ayrılan sapmış birisiyle Hakkı tutup, batılı def etmek için münazara girmeye ihtiyaç olabilir. Sapıklık ehline karşı çaldığı bu kalebesi Müslümanlar için bir bereket olur. Fakat bu, kendi isteğiyle olmayıp mecburiyet gereğidir. Zira akıl sahibi olan alimin sıfatı, heva ehlinin meclisine katılmamak ve onlarla tartışmaya girmemektir. Fakat ilim, fıkıh ve diğer hükümlerdekine gelince bu başkadır. Şayet birisi, bir meseleyi öğrenmeye ihtiyaç olup, bu konuda alimlerin ihtilaf etmiş olması sebebiyle onu öğrenmek problem haline gelir ve doğrusunu öğreninceye kadar alimlerin meclisine katılmak ve onlarla münazara etmeden öğrenme imkanı olmazsa münazara etmek kaçınılmaz olur derse ona denilir ki işte hevaya tabi olmuş nefse giren düşman yani şeytan bunu hüccet getirerek münazara etmez ve tartış tartışmaya girmesinden anlayamazsın der. Yasaklanmış olan sonucunun kötülüğünden korkulan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslümanların imamlarından olan alimlerin bizleri sakındırdığı tartışma ve çekişme için bunu sebep olarak öne sürer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu rivayet edildi. Haklı olduğu halde çekişmeyi terk eden kişi için Allah Azze ve Celle cennetin ortasında bir ev yapar. Bu lafızla Ebu Nuaym ve İbn-i Evs bin el-Hadesan radiyallahu anh'den rivayet etmiştir. Şahitleriyle bu hadis sahihtir. Şahitleri arasında en yakın lafız Enes radiyallahu anh'den gelmiş. Bunu Tirmizi i̇bn Mace ve nevadir Usul'de hakim Tirmizi rivayet etmişlerdir. Müslim bin Yasar'dan şöyle dediği nakla edinmiştir. Sizleri tartışmaktan sakındırırım. Zira o alimin cahilleştiği bir andır. Onunla şeytan alimin sürçmesine sebep olur. Bunu İbn-i Bit Dünya kitabı Sam'ta, Ahmet bin Hanbel Zühd'te rivayet etmişler ve i̇snan sahiptir. Hasan el-Basri radiyallahu anh, tartışan bir fakih hiç görmedik demiştir. Bunu İbnül Mübarek kitab Zühd ve Rekayık'ta, Zeheb-i Seyru rivayet etmiştir. Ebu Naim Hilye'de Süfyan bin Uyeyne'nin sözü olarak rivayet eder bunu. Yine Hasan el-Basri dedi ki, mümin tartışan değil, insanları idare ederek iyi geçinen kimsedir. Allah'ın hikmetini neşreder, kabul görse de, reddedilse de Allah'a hamd eder. Yine bunu İbnül Mübarek Kitabu'z Zühd'de e, rivayet eder. <gülüyor> Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın şöyle dedi rivayet edildi. Bir kardeşi seversen onunla çekişme, ona kötülük yapma ve onunla mizah yapma. Buhari Edebül Müfred'de rivayet eder bunu. Benzeri merfu olarak rivayet edilmiş olup sahih değildir. E, bu bu zayıf bir yolla gelmiştir. Hikmet sahiplerine göre tartışma genellikle kardeşlerin arasını bozar, ülfetten sonra ayrılığa, ünsiyetten sonra yalnız kalışa sebeb olur. Ebu İmame radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hidayete erdikten sonra sapıtan bir kavim ancak cedel sebebiyle sapıtmıştır. Yani tartışma sebebiyle sapıtmıştır. Bunu İbnü'l-Dünya Kitabu's-Samt'ta Tirmizi, İbn Mace, Ahmed bin Hanbel, Taberani, Mesabi Hüsn de Begavi e, rivayet etmişlerdir. Sahih bir rivayettir. Akıl ve ilim sahibi bir mümin dine hakkında münakaşa ve çekişmeden korkar. Şayet birisi o halde kendisine zor gelen bir meselede ne yapmalı derse ona durum böyleyse ve kendisine zor gelen meseleden sonuç çıkarmak istiyorsa ilmiyle Allah'ın rızasını istediğini bildiği ilmine, anlayışına ve aklına güvenilen bir alime gider ve ondan istifade etmek için bu mesajı onunla müzakere eder. Onunla münazara etmeden önce maksadının galebe çalmak değil, hakkı öğrenmek olduğunu bildirir. Sonra münazara ederken insaflı olmaya gayret eder. Kendisi için isabet etmeyi sevdiği ve hata etmeyi sevmediği gibi, münazara ettiği kimsenin isabet etmesini de sevmesi ve kendi kendisi için hoşlanmadığı hatadan onun için de hoşlanmaması gerekir. Aynı şekilde ona, Benimle münazara ederken maksadın benim hata etmem, senin de isabet etmiş olman olursa benim de amacım senin hata etmen, benim isabet etmem olur. Şüphesiz bu bize haram olan bir davranış şeklidir ve Allah bizden razı olmaz. Bizim bundan tevbe etmemiz gerekir diyerek bildirir. Şayet öyleyse nasıl münazara edilir derse ona nasihatleşme şeklinde denilir. Nasihatleşme nasıl olur derse derim ki aramızda bir mesele olup ben helaldir, sen de haramdır dediğin zaman... Birlikte hükmederek bu meselede selameti isteyen kimsenin konuşması gibi konuşarak şöyle deriz. Maksadım kitap, sünnet ve icmaya muvafık olan hakkın bana senin dilinde zuhur etmesi, benim de senin kavline dönmem ya da doğrunun senin için benim dilimde zuhur etmesi ve senin de benim dediğime dönmendir. Maksadımız bu olursa bu münazaranın sonucuna hamd etmeyi, doğruya muvaffak olabilmeyi ve şeytanın da bunda bizden bir nasip alamayacağını ümit edebilirim. Akıl sahibi olan alim sıfatlarından birisi de, ilim ve münazara meclisinde gayesinin tartışmak, çekişmek ve üstün gelmek olduğunu bildiği bir kimse çıkıştığı zaman ona fırsat vermemesidir. Zira bilmektedir ki o, kabul edilmesi gereken bütün deliller sunulsa da sadece kendi sözünü ve mezhebini savunacak, başka bir şey kabul etmeyecektir. Gayesi böyle olan kimsenin fitnesinden emin olunamaz ve bunun sonu iyi olmaz. Münazaradan maksat tartışmak ve üstün gelmek olan kişiye şöyle denir. Bana söyle, aramızda bir mesele olunca ben Hicazlı yani hadis ehliysem, sen de Iraklı yani rey ehliysem, ben kendi mezhebime göre o helaldir, ee, senin mezhebine göre ise o haramdır desem, bunun üzerine benimle münazar etmek istesen ve bu münazarada kavlinden dönmek gibi bir düşüncen olmasa, sana göre doğru olan benim senin dediğini söylemem, bana göre ise benim dediğim olsa, ve sözümden dönmek gibi bir düşüncem olmasa, amacım sadece senin söylediğini reddetmek ve senin de amacın sadece benim söylediğimi reddetmek olur ve münazara yol bulunamaz. Şu halde en güzeli, yapmamız gereken doğru davranışa en yakın olanı ve bizim için en selametli olanı, sen kendi bildiğinle ve ben kendi bildiğinle yetinerek susmamızdır. Şayet nasıl böyle olur derse denir ki, çünkü sen... Batıl üzere olduğun halde benim hata etmemi istiyorsun ve isabet etmediğimde buna seviniyor, neşeleniyorsun. Böylece benim de amacım senin hakkında aynı şey oluyor. Biz böyle olursak doğruya muvaffak olamayan kötü bir kavimiz demektir ve ilim aleyhimizde hüccet olup cahil de bizden daha mazur olur. Bütün bunlardan daha önemlisi, birinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle delil getirmesi halinde, diğerinin kendi delilinin çürütülmesi korkusuyla ayırt etmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabit bir sünnetini bu batıldır ben bunu kabul etmem demek suretiyle ve şahsi görüşüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini inkar ederek hasmını reddetmesidir. Onlardan kimisi de bir meselede sahabe kavliyle delil getireni reddederek kendi görüşünü haklı çıkarmak için hasmının delilini hiç iltifat etmeden sünnetleri ve sahabe sözlerini reddettiğini aldırmadan reddeder. Tartışma, münakaşa ve üstün gelme amaçlı çekişme cahillerin sıfatıdır. Gayesi bunlar olan kimselerden Allah'a sığınırız. Münazarasında nasihatleşmek ve hem kendisi hem de başkası için fayda elde etmeyi istemek akıl sahibi bir alimin sıfatlarından biridir. Allah Azze ve Celle böyle alimleri çoğaltsın, onu ilimle faydalandırsın ve ilimle süslesin. Alimin yakınlarıyla ve diğer insanlarla ilişkilerinde takınacağı tavır ve ahlaklar, edepler. Kimin ilmindeki sıfatı ve ahlakı önceki bölümde anlattığımız gibi olursa, Allahu Alem onunla beraber olan kimse onun şerrinden emin olur ve ondan iyilik umarlar. Arkadaşlarını hata sebebiyle sorumlu tutmaz, onların günahlarını başkalarına yaymaz ve kendisine taşınan sözlere bakarak ilişkilerini kesmez. Düşmanlarına sır ifşa etmez, haksız yere intikam almaz, kusurları görmezden gelir ve bağışlar. Hakka karşı zelil, batıla karşı aziz, Kendisine eziyet verene karşı kızgınlığını yutucu ve Mevlasına isyan edene karşı şiddetle nefret edicidir. Düşük kimselere karşı susmakla, alim kimselere karşı da söylediklerini kabul şeklinde cevap verir. Asla yağcı, kavgacı, hileci, riyakar, hasetçi, kinci, terbiyesiz, kaba, kırıcı, inatçı, hakaret edici, lanetçi, gıybet edici, sövücü olmaz. Rabbine itaat üzere yardımlaşan kardeşleriyle beraber olur. Mevlasının sevmediği şeyleri yasaklar, şerrinden emin olunmayan kimselere karşı dinini muhafaza için güzel ahlak sergiler. Diğer kullara karşı kalbi kin ve hasetten salimdir. Müminlere karşı mümür, mümkün olduğu kadar hüsnü zan sahibidir ve onları mazur görür. Kullardan herhangi birisinin elinden nimetin gitmesini istemez. Kendisine karşı cahillik edenleri rıfk ile idare eder. Başkasına gördüğü cahilliğe hayret ettiği zaman, kendisiyle Rabbi Azze ve Celle arasındaki cahilliğin bundan çok olduğunu hatırlar. Ondan kötülük umulmaz ve hainlik etmesi beklenmez. İnsanlar ondan yana rahat içindeyken, o kendi nefsiyle mücahede halindedir. Alimin Allah ile arasında olan münasebet ve edepleri Şimdiye kadar anlattığımız, alimin sahip olması gereken, Şerefli ahlaklar tamamen kerim olan Mevlasının muvaffak kılması ile kendisine nasip olur. Bu anlatılanlara muvaffak olan kimsenin Allah Azze ve Celle ile kendisi arasında bu şerefli ahlaka sahip olması ise daha mühim olan bir hususiyettir. Zira kerim olan Mevlası ilmi onun kalbine ulaştırarak seçtiklerine nasip ettiği bir şeref kazandırmış. Onu peygamberlerin ilmine varis Dostlarına göz nuru ve katı kimselerin kalplerine bir tabi kılmıştır. Yine onun sıfatlarından birisi Allah'a şükredici olması, onu daima zikrettiği kimsenin e, sevgisinin halavetiyle zikretmesi, Rahman'a münacatı ile kalbini korumasıdır. <gülüyor> Nefsine karşı şiddetle mücahede etmekle birlikte güzel amellerde sebat edemediği için nefsini daima hatalı ve günahkar sayar. Allah Azze ve Celle'ye sığınarak ondan kuvvet alır, Allah'a güvenerek başkasından korkmaz. Allah ile birlikte hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Her konuda Allah'a muhtaçtır. Yalnız kaldığı anlarda Allah ile ünsiyet eder. Onun asıl yalnızlığı Rabbinden başka bir şeyle meşgul olmasıdır. İlmi arttığı zaman aleyhindeki hüccetin çoğalmış olmasından korkar. Geçmiş salih amellerinin de kabul edilmeyeceğinden endişe eder. Allah'ın kelamını okurken düşüncesi Mevlasını anlamaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okurken gayesi, emrolunduğu şeyleri zayi etmemek için fıkh etmektir. Kur'an ve sünnet ile edeplenerek dünyalık bir izzet için dünya ehliyle yarışmaz, dünyanın zilletinden de ürkmez. Yeryüzünde tevazu, sekinet ve vakar içerisinde yürür. Kalbi anlamak ve ibret almakla meşguldür. Kalbinin Allah'ın zikrinden boş kalması ona göre büyük bir musibettir. Allah Azze ve Celle'ye itaat ettiğinde gönül huzuru içerisinde olmazsa anlar ki apaçık bir hüsran içindedir. Zikredenlerle birlikte Allah'ı zikreder, gafillerin sözlerinden ibret alır, nefsinin hastalığını bilir, onu her durumda itham eder. İlim dallarında bilgisi genişleyince anlama kabiliyeti kalbinde toplanır. Hay ve kayyum olan Allah'tan haya ederek bütün çalışmalarında Allah ile meşgul olur. <gülüyor> ondan bağını koparmaz, ondan başka bütün bağlardan ise kesilir. Şayet birisi alimlerin sıfatları hakkında bütün bu bahsettiğim vasıfların Kur'an'da sünnette veya öncekilerden rivayet edilen eserlerde aslı var mıdır derse ona şöyle derim. Evet, inşallah söylediğimiz şeylerin delillerini zikredeceğim. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor İsra Suresi 107-109. ayetlerinde. De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o Kur'an okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve derlerdi ki, Rabbimize tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine gelicidir. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını artırır. Görmedin mi Allah halimleri nasıl da ağlamak, korku, itaat ve kendisine karşı boynu bükük olmakla vasfediyor. Ala Et-i şöyle dediğini işittim. Kime kendisini ağlatmayan ilim verilmişse muhtemelen ona verilen ilim faydalı olmaz. Zira Allah Azze ve Celle alimleri şöyle vasfediyor dedi ve İsra suresinin az önce okuduğu 107-109. ayetlerini okudu. Bunu Darimi İbni İbn Ebi Asım e, Züht isimleri sevimde rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. İki tutkun İki haris doymaz. İlim sahibi ve dünyalık sahibi. İkisi eşit değildir. İlim sahibi, ilim talep ettikçe Allah'ın rızasını kazanır. Dünyalık peşindeki ise ancak taşkınlığını artırır. Sonra İbni Mesud radiyallahu an Fatır suresi 28. ayetini okudu. Allah'tan ancak kullarının alim olanları korkar. Ve dünya peşindeki hakkında da şu ayet okudu. Alak suresi 6-7. ayetleri. Hayır, insan muhtaç olmadığını görünce muhakkak azar. Bunu Beyhaki, Methal'de rivayet etmiştir. <gülüyor> Matar, Allah Azze ve Celle'nin kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Ayet hakkında şöyle dedi. Bize ulaştığına göre hikmet, Allah korkusu ve onu bilmektir. Ee, Ebu Laliye'den bir benzerini e, İbni Kesir rivayet etmiştir bu sözün. Mesruh dedi ki, Kişiye ilim olarak Allah'tan korkması yeter ve yine kişiye cehalet olarak amelini, kendi yaptığı amelini beğenmesi yeter. Bunu darimi Şabul İman'da Beyhaki, Hilya'da Ebu Nuhayn, Tabakat'ta İbn-i Sa'd rivayet etmişlerdir. İbn-i Mesud radiyallahu bu sözün benzerini İbn-i Şeybe Musanefi'nden akıl eder. i̇bn Ebi Kesir dedi ki, alim Allah'tan korkandır, Allah korkusu ise veradır. Bu sözü beyhaki Methal'de, Ebu Naim Hilye'de, İbn-ül Safvetüs Safve isimli eserinde rivayet eder. eyyub Sahtiyani şöyle dedi. "Alim Allah Azze ve Celle'ye tevazusundan dolayı başına kum koymalıdır. Bunu yine Methal isimli eserinde beyhaki yine şuab İman'da beyhaki İbn-i Şeybe, i̇bn etmişlerdir. Abdilber Hatip rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Hasen radıyallahu anh dedi ki, kişi ilim talep ettiğinde çok geçmeden bunun eseri onun huşuğunda, bakışında, dilinde, elinde ve zühdünde görülür. Kişi ilim dallarından birinde ilim talep edip onunla amel ederse, bu kendisi için dünya ve içindekiler onun olsa ve onu ahiret için kullansa yine de daha hayırlı olur. İbn-i Mübarek zühd isimli eserinde, Darimi e, Süneninde, Mizdi'de, Tehzübül Kemal'de rivayet ediyor bunu. İbn-i Uyeyne dedi ki, gündüzüm, sefihin gündüzü gibi geçerse, gecem de cahilin gecesi gibi geçerse, yazdığım ilmi ne yapayım? Ebu Nuaym Hilye'de İbn-i Cevzi Saffetüs Saffede rivayet eder bunu. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh dedi ki, tıkkat edin, size gerçek fakihi bildireyim mi? O, insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen, onlara Allah'a isyan hususunda ruhsat vermeyen, Onlara Allah'ın imtihanından güven hissettirmeyen ve Kur'an'ı başka bir şeye tercih etmeyen kimsedir. İçerisinde fıkıh olmayan ibadette hayır yoktur. İçerisinde kavrayış olmayan fıkıhta hayır yoktur. Ve içerisinde düşünme olmayan okuyuşta da hayır yoktur. Darimi Ebu Nuaym, rivayet etmişlerdir bunu. Hasan el Basri, e, Hasan el Basri'den gelen rivayette Matar naklediyor. Hasan el-Basri'ye bir mesele sordum. O da şöyle dedi. Dedim ki ey Ebu Said fakihler senden yüz çevirip sana muhalefet ediyorlar. Bunun üzerine dedi ki Anam seni düşüreydi ey matar sen hiçbir fakih gördün mü? Fakih kime denir biliyor musun? Fakih vera sahibi ve zahittir. O kendinden aşağıda olanları küçümsemez, kendinden üstün olanları karalamaz ve Allah'ın kendisine öğrettiği ilmin karşılığında döküntüleri tercih etmez. Bunu İbni Sa'd rivayet etmiştir. Züfyan-ı Sevri, i̇mran el Minkari isnadıyla rivayet ediyor. Bir gün hasan el Basri'ye bir şey sordum. O da söyledi. Dedim ki, ey Ebu Said, öyle değil, fakihler şöyle diyor. O da şöyle dedi, sana yazıklar olsun. Sen hiç fakih gördün mü? Fakih ancak dünyadan zühtü ile yüz çevirip ahirete yönelen, dini hakkında basiret sahibi olan ve Allah Azze ve Celle'ye ibadette devamlı olandır. Bunu Darimi, Mücemmül Efsat'ta Taberani, Kitabu Zühd ve Rekâik'ta İbnü'l-Mübarek rivayet ettiler. Ve hep bir münebbih şöyle dedi: İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya beni sehim kapısı tarafında bulunan ve Kureyş'ten bazı insanların oturduğu, tartışanların seslerinin yükseldiği bir meclisten haber geldi. İbn Abbas radıyallahnuma dedi ki: Bizimle gel de şunların yanına bir gidelim. Oraya gidip durduk. İbn Abbas radıyallahnuma e şöyle dedi, onlara Eyyub ama içinde bulunduğu hasta haldeyken bir gencin söylemiş olduğu sözleri haber ver. Ben de dedim ki, genç şöyle dedi, Ey Eyyub, Allah'ın azametinde ve ölümü hatırlamada senin dilini susturan, kalbini parçalayan ve hüccetini çürüten bir şey vardır. Bilmiyor musun ki, aciz ve dilsiz olmadıkları halde Allah korkusunun susturduğu, yüce gönüllü, fasih konuşan, belagat sahibi, zeki, Allah'ı ve ayetlerini iyi bilen, Lakin onlara Allah'ın azameti hatırlatıldığı zaman, Allah korkusundan ve heybetlerinden dolayı kalpleri parçalanan, dilleri tutulan, akılları ve hülyaları başlarından giden kulları vardır. Bu hallerinden ayıldıkları zaman, Allah Azze ve Celle'ye ulaşmak için temiz amellerde bulunarak yarışırlar. Allah için çoğu çok görmez ve az amelede razı olmazlar. Kendileri pek nezih, hayırlı kişiler oldukları halde, kendilerini günahkar ve zalimlerle beraber sayarlar. Onlar uyanık ve kuvvetli oldukları halde, kendilerini kaybeden ve eksik kalanlarla beraber sayarlar. İbadette devamlı olmakla zayıf düşmüşlerdir. Onları gören cahiller hastadır, lakin hasta değildirler. Bunların akıllarından zoru var derler, halbuki elbette insanlar büyük bir yanılgı içindedirler. Bunu Adeni e, İman isimli Risalesi'nde, Ebu Şeyh Azamet isimli eserinde, İbn Ebi Asım Züht'te, İbni Mübarek Kitab-ı Züht'te, Fakihani Mekke'de, Beyhakî Şuab-ül İman'da, İbn-i Kutaybe, Muhtelefil Hadis'te, Taberi'de tefsirinden nakleder Bu haberler, daha önce alimleri ve fakihleri vasfettiğimiz sıfatlara delil olmaktadır. Şayet birisi, niçin alimler bu denli şiddetli bir tedirginlik içerisinde olup ilimlerinden korksunlar derse, denilir ki, onlar Allah Azze ve Celle'nin kendilerini bildikleriyle nasıl amel ettiklerini sorgulayacağını bilmektedirler. Bunu daima gözleri önünde bulundurarak, kendi nefislerini şiddetle sakındırır, bütün işlerinde en güvenilir olanına tutunurlar. Şayet alimler ancak bildikleriyle nasıl amel edeceklerinden sorulacaklardır derse ona evet denilir. Öyleyse bunu öyle anlat ki alim bunu işittiği zaman kafretinden uyansın, nefsini muhasebe ederek anlattığını ahlaka, bahsettiğin ahlaka sarılsın derse evet inşallah deriz. Allah'ın alimlere ilimleriyle nasıl amel ettiklerinden hesap sorması. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu naklediyor. Kıyamet gününde kul şu dört hasletten sorulmadıkça bir yere gidemez. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nasıl geçirdiğinden, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve ilmiyle nasıl amel ettiğinden. Bunu Tarimi, Bezzar, Taberani, İbni Bişeybe, Deylemi, Methal isimli eserinde Beyhak rivayet etmişlerdir. Sahihtir. Ebu Berze radıyallahu anh, rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günde kul şu dördünden sormadıkça bir yere gidemez. Ömrünü nerede tükettiğinden ve ilmiyle nasıl amel ettiğinden. Sonra hadisin kalan kısmını zikretti. Bunu Tirmizi, Darimi, Mücemu'l-İbsat'ta Taberani, Müsned'inde Ruyani, Ebu Yala, Hilye'de Ebu Naim, ileri de Dairekutni rivayet etmişlerdir. Bu da sahihtir. İbn Mesud radıyallahu anh ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu naklediyor. Kıyamet günde Ademoğlu şu beş hasletten sormadıkça bir yere gidemez. Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nasıl geçirdin? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Ve ilminle ne amel ettin? Bunu da Tirmizi, Bezzar, Taberani, Ebu Yala, Ebu Şeyh, Hatip, e, İbn-i Nasır rivayet etmişlerdir. İsnadı Hasen'dir. Abdullah bin Ukeym şöyle dedi. Şu Kıvve mescidinde İbn Mesud radıyallahu anı bize anlatmaya başlamadan önce yemin ettiğini ve şöyle dediğini işittim. Allah'a yemin ederim ki sizden her birinizle Rabb'i tıpkı birbirinizin tıpkı birinizin dolunaylı gecede ay ile halvet ettiği gibi halvet edecek. Sonra üç kez buyuracak ki ey Adem oğlu seni bana karşı aldatan nedir? Göndermiş olduğum peygamberlere nasıl cevap verdin? Öğrendiklerine nasıl amel ettin? Bunu Taberi tesirinde, Taberani Mucemülkebir'de, Lalka-i İtikad'da, Abdullah bin Ahmet Sünnede, İbnül Mübarek Züht'te rivayet etmişlerdir. Ebu Derdar radıyallahu anh şöyle dedi. <gülüyor> korktuğun şeylerin en korkuncu hesap için durdurulduğunda ilim öğrendin lakin ilminle ne amel ettin denilmesidir. Bunu İbn-i Şeybe, e, Mamer bin Raşid, İbn-i Ebi Asım rivayet etmişlerdir. Yine e, Ebu Derdaş şöyle demiştir. İlimle amel etmedikçe bir alim olamazsın. Bunu da Darimi ve Ebu Naim rivayet ettiler. Ata dedi ki meselelerini sormak ve hadis rivayet etmek için müminlerin annesi Ayşe radiyallahu gelip giden bir, bir genç vardı. Yine bir gün gelip ona bir şey sordu. O da dedi ki ey oğul işittiklerini amel ettin mi? Hayır vallahi ey annem dedi. Bunun üzerine Ayşe radiyallahu dedi ki ey oğul Öyleyse neden hem benim hem de kendi aleyhindeki hücretini artırmaya çalışıyorsun? Bunu e, Hatibül Bağdadi İktizavül İlmi Vel Amel isimli Risalesine rivayet etmiştir. Ebu Derdar radiyallahu anh dedi ki, bilmeyene bir kere yazıklar olsun, bilip de amel etmeyene ise yedi kere yazıklar olsun. Bunu e, İbne Bişeybe, İbne Asım, Ebu Nuaym rivayet etmişlerdir. Kim bunları iyi düşünürse, ilminin lehinde değil, aleyhinde olmasından endişe eder. Endişe edince de nefsinden tiksinir ve daha önce anlattığımız şerefli ahlaklar ile edeplenmeye çalışır. Allah bizi ve sizi sözde ve amelde doğruya muvaffak kılsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selatu ve selamu aleyhi Resulüne Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem ecmain. Allah Azze ve Celle izin verirse, daha sonraki bir derste de ilmiyle fitneye düşmüş cahil, alimin e, ahlakından bahsedeceğiz. E, ki bunlardan sakınalım. Selamun Aleyküm.